ibadetlerde gevşeklik yapanlardan öylemez. Amin. Bakın bir amel sıradan yine geçiyor ama gerçekten meşakkatli geçiyor. Yani şimşek gibi geçen var, rüzgar gibi geçen var, o baklara diye uzun bir rivayet içindeki bu pasaj beni hakikaten çok etkiledi. Bunu sizinle paylaşayım dedim. Allah hepimize hayırlar. vermesin. Evet. Namazın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 Hayyâ ales felâh, hayyâ ales felâh. Hayyâ ales felâh, hayyâ ales felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Biraz gâhmet gibi oldu ama olsun. Evet. Ezan, kelimeleri nedir? Böyledir ve ezan özel bir meseledir ki bir takım lafızları vardır. Dinimizin nedir? Emridir. Namazın girdiğine de nedir? bir,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 ezanı ne yapmıştır? Müslümanlara bir, bir öğretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinlerini sayacak olan var mı? İki tane. Kim? Biri kim? Birisi Bilal. Birisi Ümmü Mektum. Birisi Birisi kim?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 Ezanın lafızları demin kardeşimizin de söylediği gibi 4 kere Allahu Ekber, 2 kere Eşveden La İlahe İllallah, 2 kere Eşveden Muhammeden Resulullah, sonra 2 kere Hanya Aleyhisselah, 2 kere Hanya Aleyhisselah, sonra 2 kere Allahu Ekber, sonra La İlahe İllallah'tır. Ve dikkat ederseniz tam bir davettir. Tam bir teyhide nedir? Davettir.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 yani kavmetle ezan arasında bayağı bir ne vardır? Vakit vardır. Ama günümüzde bu sünnet ne yapmış? Kalkmış. Kalk. Yani bu sünnet mal yüzünü kastediyoruz. Ezan okunup da böyle camiye git, ama bakarsın ya ikinci ya üçüncü sahta. Adam ne zaman durmuş, ne zaman namaz başlamışlar, anlayamazsın. Ama sünnet olan ezan okunduktan sonra git abdestini al, camiye ne yap? Git hala belki de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 ama hayâl-i selah, hayâl dediğinde sılahtı la havle ve la kuvvete illâ billâhi diyorsunuz. Ezan bitince ne diyorsunuz? Allahumme rabb hâzihi't daveti tamm ve's salâtul qâ'ime âti Muhammeden el vesîlete vel fâdilete ve ansu makamen mahmûden lezî va'ad. Şimdi Tirmizi'de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 Namaz vakti geldiğinde muhakkak ezan okunması gerekir. Ezan okunduğunda ağır ağır okunur. Kâhmet geldiğinde ise ne yapılır? Hızlı hızlı okunur. Ve kâhmet ne zaman okunur? İmam ayağa kalkmadan, minbere doğru gitmeden kâhmet ne yapılmaz? Getirilmez. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerinden kalkmıyor. Bilal kâhmet getiriyor. İnsanlar da bir kargaşa içine geliyor. Allah Resulü ön tarafa geçenür, Bilal'a emredür. Bir daha beni ayağa kalkıp minbere geldiğimi görmeden kahmeti ne yapma getirmedür. Kahmet getiren şahıs imam yerini almadan kahmet ne yapmayacak, getirmeyecek. Sünnet olan da neymiş, buymuş. Yine e, Ebu Hureylden gelen rivayette imam terimizin aktladıyor kardeşlerim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 aldatmıştı. İşte Allah Azze ve Celle inanan mümin ve müminelere namaz kılacağınız zaman, ibadet edeceğiniz zaman, avret maalinizi ne yaptın, üzerinizi örtün, emrini indirmiştir. Müslümanların üzerini örtmesi gerekir Evet. Ve uyluk neresi bilir misiniz? selam. Uyluk neresi? İşte. işte.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 kafa veriyor. Dinimiz hiçbir şeyi ne yapmıyor? Zorlaştırmıyor. Doğu bat arası neymiş? Kıble. Bitti. Doğu bat arasını tespit ettik mi? İşlem neymiş? Tamam. Yine kardeşlerim e, Kıble cihesinin dışında insan namaza durabilir mi?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 Yine kabirlere doğru ne yapmayın? Namaz kılmayın. Eğer e, cami, mesela camiler var. yakada bir cami var. Kabristan'da. Burada namaz kılmaz. Cenaze namazı kılınabilir. Oraya dek gelirseniz eğer şahit, orada vakit namazını ne yapmayın? Kılmayın. Çünkü her tarafı mezardır. E, oralarda namaz ne yapmayın? kılmayındır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.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 Ya da temiz değil de namaz kılsın ama sakın alıyor öyle girmeyin. Dayağı yersiniz. Evet. Bu tabi bu da unutulan sünnetlerden bir tanesi. Yine kardeşlerim daha önce namazdayken e, ilk başlarda birisi diyor geldimiz selam verirdi. Biz aleyküm selam ve rahmetullah hoş geldin nasılsın iyi misin? Oturu muhabbet eder diyor. Namazda.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 Kadınlar, erkekler sübhanallah, erkekler de şey, erkekler sübhanallah, kadınlar da ne yapıyor? El çırparak, imamı ne yapıyor? Uyarıyor. Aklım şeye gitti. Kurabadan Kadının Halleri diye bir kitap var. Erkekler de imamı diye ısalarak uyarır diye geçiyor da, fıstıfayı kayanlarda el çalarak uyarma vardır. Evet, kafamız ona gitti. Allah afiyet olsun.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 Hemen sahabeler onu öldürmeye yürüdüler. Yılan da bu arada bir deliğe koydu, kaçtı gitti diyor. Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizi onun şerrinden, onu da sizin şerrinizden korudur. Evet. Başka namazın önünde ne var? Namazda yürüme var, sütüyeye şimdi geliyoruz. Namazda yürüyebilirsiniz ama nereye kadar imamı geçmemek şartıyla, duvarı çıkmamak şartıyla, işe güce gitmemek şartıyla. Namazda sütreye doğru namaz kılarsınız. Eğer önünüz boşaldıysa sütre olacak kadar öne kadar gidebilir. O hal yan tarafa ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Evet, namaza başlamak için bir de ne var kardeşlerim?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 Birincisi bu bakın. Yakalamanız gereken. İkincisi sütre olayını bilen sensin. O değil. O çünkü sütreyi bilmiş olsa sen o kadar ne yapmazsın? E Beklemezsin. Adam hemen arkaya kapının dibine geliyor. Her tarafa bakarak Allah'a ekber diye Şöyle. Şimdi gel de geç. Nasıl geçersen geç. Arkasından da geçemiyorsun. Öyle bir şey geçiyor mu? İşte o zaman yapabilirsin. İşte o bilmeyebiliyor. O zaman da arkamdan gelip yap ne koydun diye.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 Biriniz namaz kılarken şutrenin önünden birisi de geçmeye çalışırsa onu ne yapın? Evet. Durdurun. Eğer hala durmayıp geçiyorsa ne dedimce bu? Bu şeytandır. Tamam, bu şeytan. Öyle demedim, şimdi diyecektim. Yok yani bu hala geçti, gidiyorsa. Öyle evet. de tekrarlar mı? Tamam, tamam. O da şeytandır. Tamam. Allah Allah. Hala geçmek isterse o bir şeytandır. Onu dövün dedir. Benim dövdüğüm bir şeytandır diyor.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 O kadar korktu. Ya ben halbuki strenin oradayım. elim de uzun zaten. Geçirmem adamı. Şöyle tak deyince herif yelkenleri bırakıverdi. Saf sahiplerin önündeki de yani bizim saf hep gitti. Ben de dahil. Ne oldu şimdi? Bir sünneti yıkılayalım derken namazla gitti. Yani. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Adamı korkuturken dikkatli korkutmak gerekiyor.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 Şöyle, böyle elleri koyarak namaz kılmak ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Belki biz kendi aramızda bunları görmüyoruz ama görülen yerler nedir? Vardır. Mesela malikiler nasıl durur biliyor misiniz? El bağlamazlar. Şöyle Evet. Şiyalar nasıl durur? Onlar da böyle. Canı sıkıldı mı şöyle durabilir mi? Olabilir. Uzun namaz kıldığında elleri böyle ne yapıyor? Koymayı yasaklıyor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 Namazdan çalandır. Namazda çalmak nasıl olur? Sağa sola bakmaktır. Diyor. Ee, bari e, bunu farzdan yapmayın? Yapmayın. Bari bir defayı ne yapmayın? En azından geçirmeyin. buna güç yetiştiremeyiz diyorlar. Sahabeler. Ama nasıl sahabeler? Çocuklara namaz öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Sağa sola bakmayın diyor. Onlar diyor ki biz buna güç yetiştiremiyoruz.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 balgamı olabilir. Tükürme ihtiyacı olabilir. Gerçi buralara tüküremezsiniz. Mahvedebilirsiniz. Ama mescit kumluysa ne yapacaksınız? Kumlu. Sağa sola tükürmeyin. Ayağınızın altına tükürün ve orayı ne yapın? Daha sonra temizleyin, sürtün bir. Fakat bizim buralar biliyorsunuz kumlu değil. İnşallah bir dahakine kumlu olur. Ayakkabıyla falan rahat oturursunuz, yaparsınız. Veyahut Ali aleyhissalatü vesselam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 Büyük veya ufak adet sıkıştırdığında namaza ne yapmayın? Durmayın. Buku uşuğu ne yapar? Bozar. Evet. Yine esnemek namazda şeytandandır. Diyor. Yani kendinizi engellemeye çalıştıkça ne yapın? Engelleyin. Bari yapamıyorsunuz elinizi ağrınıza ne yapın? Gücümüz yettiğince engellemeye çalışın diyor. Evet kardeşlerim.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 ee, engellemeye çalışırken ve vesselam, bırakın adam işini görsün. Sonra bir kova su istiyor. Adamın devlettiği yere döküyor ve bedevi çağırıyor. Be adam, mescitler Allah'a seyrede etmeyeli, Allah'ı zikretmeyeli. Anladın mı? Bedevi kafa sallıyor anladın. Ashabına ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin.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 oturmayın demiştir. Evet, İnşallah öbür dersimizde namazın kılınışına pikirelim. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Faneke Allahumma, illa ve